Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve ala khayrı halkihi Muhammedin ve ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yavmiddin. Emma ba'du fa'lamu eyyuhel ikhvan fe inne afdalel kitabı kitabullah ve afdalel hediyye hezvi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuru ve külle muhtesin bil'ah ve külle bil'atın dalale. Ve külle dalaletin ve sahih bahatınlar ve senetil sahih muttasil ile nebi sallallahu aleyhi ve sallam'a ennu kaş urdat aleyyhi ucuro ümetye hatta kaza tu yuxrjuha rjul min al ve urdat aleyyhi zunu be zunu ümetye falam erzem ben ağzama min sûret min al-kur'ân ev ayyetin u Sadaka Resulullah Fî ma kal ev ke ma Muhterem kardeşlerim Hocamızın hocası Gümüşhaneli Ahmet Ziyahattin Efendi Hazretlerinin Cem eylemiş olduğu Ramuzul Ahadis isimli Hadis kitabından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadis-i şeriflerini Okumaya Devam edeceğiz Dersimize başlamadan önce Evvelen ve bizzat Şefi'ül Usat muhammed Mustafa Aleyhi Mustafa Efendimiz'in mübarek ruhu saadetine, onun âlinin, ashabının, evladının, etbaının ruhlarına, kümle saadat ve meşayihimizin enbiya ve evliyanın ruhlarına, bu eserin mühedefinin ruhuna, onun hocalarını ve talebelerinin ruhlarına, bu hadis-i şerifleri bize kadar nakleden ulemanın ravilerin ruhlarına ve uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemek üzere şu meclise gelen siz kardeşlerimizin cümlemizin, geçmişlerimizin ayrı ayrı ruhlarına bir hediye-i Kur'an'iye olmak üzere bir Fatiha, üç ikli aşşerif kıraat edelim. Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Efendimiz Enes İbni malik i Malik bize rivayet eylediğine göre şöyle buyurmuş ''Urudat aleyye ucuru ümmeti'' ''Bana ümmetimin amellerinin sevapları arz olundu'' Ne zaman arz olundu? Der ki Miraç gecesi miraca çıktığı gece arzolundu. Belki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşfi daimi olan bir Zati Celil-i Kadir. Başka bir zamanda o teceddilerin, mükaşafatın herhangi bir üründe arzolunmuş da olabilir. Bana ümmetimin amelleri arzolundu. Amellerine verilen sevaplar arzolundu kazatı الْقَزَاتُ يُخْرِجُهَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَسْجِدِ Müslümanın, kişinin, mescitte görüp de alıp, eline alıp, dışarıya çıkarttığı bir çöp parçası bile, Müslümanın, herhangi bir kişinin, mescitten çıkartmış olduğu bir çöp bile olsa, o kadar teferruata ininceye kadar, ümmetimin bütün yaptıkları bana arz olundu. Bütün yaptığı iyi şeylerin tabii mescitten çöp çıkartmak mescide hürmettir. Mescitte Allahu Teala Hazretlerine ibadet olunuyor. Ona hürmet Allahu Teala Hazretlerine olan muhabbetin, hürmetin bir neticesidir. Ondan dolayı o bir ecir kazandırıyor insana. Bunun gibi yoldan geçen kimseye dokunmasın diye bir taşı kenara itmek de bir sadakadır, bir ecirdir. Bir dikeni kenara atmak da bir sadakadır, bir ecirdir. İşte bu kadar küçük teferruata ininceye kadar ümmetinin amellerinin sevapluları ve onlara verilen sevaplar Peygamber Efendimiz'e arz edildi. Demek ki Resulullah allah Teala Hazretleri nasıl bir kabiliyet vermiş ki o kadar teferruatı kendisinden arz edildiği zaman ihata edebiliyor. O ne teha, o ne kabiliyet, o ne zihin, o ne muhakeme, o ne müşahede ki biz kendi hayatımızda, başımızdan geçmiş hadiseleri unuturuz. allahu Teala Hazretleri her türlü her türlü şeye kadir. Hepsini arz ediyor. Filanca şahıs mescitten bir çöp çıkartmış, o da Resulullah'a arz alınıyor. Bundan bir Resulullah'ın büyüklüğü çıkıyor. Ne kadar büyük bir Allah'ın ne kadar sevgili, ne kadar müstesna bir kulu olduğu çıkıyor. Oradan da tabii bize bir şeref payı çıkıyor. Onun ümmetiyiz elhamdülillah. İkincisi insanın içine dalga dalga bir utanma duygusu yayılıyor. Her şey arz ediliyor. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Zaten Allah-u Teala Hazretleri miskal kadar yani zerre kadar bir küçücük hayır da olsa şer de olsa hesaba çekeceğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Ama bak Resulullah'a da arz olmuyor. Yani insan bazı düğünlerde misafirlerin hediyelerini böyle kaldırırlar, gösterirlermiş. İşte Hacı Ahmet Efendi'nin efendim getirmiş olduğu hediye filan böyle sallıyorlar. Ondan sonra başkası. Hepsini böyle az ederlermiş. E şimdi orada insan şanına layık olmayan bir hediye tabi. Öyle şey yapınca utanır. Ah, koca Hacı Efendi onu mu getirdi filan derler. Yani bu aleniyeti bu arz olunmayı düşününce insanın içine şöyle bir utanç duygusu yayılmalı. Bizim halimiz ne? Bizim amelimiz Ne? hadis şerifin arkasında ve o aleyyez aleyyye ve ümmeti ümmetimin günahları da bana arz oldu. Bu daha da utandırız bir şey. Onun ümmetindeniz her şeyimiz götürülüyor. Yani mesela biz bir delikanlı olsak bizim mahalledeki arkadaşlarımızla konuşmalarımızı babamıza nakletmelerini ister miyiz? Utanırız. Hocamıza nakletmeyi ister miyiz? Utanırız. Ama bak her günah Resulullah'a arz ediliyor. Ona göre yalnız değilsin. Böyle gözler senin üstüne dikilmiş her yaptığın şey tespit ediliyor. Hiçbir şey gizli değil. Hem mahşer halkının huzurunda hesapta çıkacak meydana hem de o Resulü edip Resulü Sakallay'in Habibül Rahman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda olduğunu düşün. Senin yaptıklarının işte ümmetinden filanca da şu sevabı işledi, bu günahı işledi. Artık kulaklarına kadar kızaracak iş yapma. Selam ereden ben Azlama Ensuretin minel Kur'anı ev ayetin utiyeha raculun sünne Burası da çok şayan dikkat. Şundan daha büyük bir günah görmedim diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Bir kişiye Kur'an'dan bir sure ev bir yahut da bir ayeti kerime verilmiş. Sonra da o şahıs onu unutmuş. Bundan daha büyük bir günah görmedim. O arz edilen günahların içinde bundan daha büyük bir günah görmedim buyuruyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bak bakalım sende bu günah var mı yok mu? Kur'an-ı Kerim'den bir şey ezberledin de unuttun mu? Unutmadın mı? Küçükken ambecizini baştan sonra ezberletti baban sana. Şimdi ne haldesin? O ezberlediğin yasinler, tebarek izabaka alar şeyler ne oldu? Hala duruyor mu? Yoksa şimdi karıştırmaya mı başladın? Yoksa sonuna kadar getiremiyor musun? Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki kişiye verilmiş bir ayetin veya surenin unutulmasından büyük bir olmaz. Neden? İki sebepten olur bu unutma. Ya dalmış dünyaya, unutmuş kıyameti. Ondan işe gidiyor, geliyor, bilmem, uğraşma, telaş bilmem ne. Sanki çok çok önemsiz bir şeymiş gibi, ahireti unutmuş, ayeti unutmuş, sureyi unutmuş. Bu fena bir şey. Dünyaya dalmaktan doğmuşsa elbette fena. Daha fenası önemsemiyorsa, mihimsemiyorsa yani omuz kaldırıyorsa, omuz silkiyorsa o da daha büyük. Elbette büyük günah. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz burada bundan büyük günah yok diyor ve büyük günahlardan birisi de insanın öğrendiği sureyi, ayeti unutmasıdır. Eyvah! Şimdi bizde böyle bir hal varsa hiç kimseye söylemeyelim. Bugünden itibaren tekrar o eskileri canlandırmaya başlayalım. Okuyup ezberleyip o eski unuttuklarımızı canlı hale getirelim. Bu kendi içimizde kalsın. Hiç kimse duymasın, bilmesin de bir daha böyle de, böylece tekerrür de etmesin. Her zaman, her an okuyarak, Kur'an-ı Kerim ile ilgili bilgimizi geliştirerek inşallah daha önceki haftalar geçmişti. Cennetteki dereceler Kur'an-ı Kerim'in ayetleri kadardır. Tamamına sahip olan o cennetteki derecelerin en yükseğine çıkacak. Kur'an-ı Kerim'e vukufu Kur'an-ı Kerim'in ayetlerindeki manaya sahip oluşu Kur'an-ı Kerim ayetleriyle tahakkuku nispetinde insan cennette derece kazanacak. O halde Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılın. Kur'an-ı Kerim bize şu karanlık dünyada şu çukurun içinde şu bataklıkta şu muzlim yerde bizi buradan kurtarmak için uzatılmış bir kurtulma ipi gibidir. Kuyunun içine düşmüşüz, karanlık, yemek yok, bir şey yok. Orada kalsak helak olacağız. Su da var. Yukarıdan bir ip sarkıtmışlar. İşte Kur'an-ı Kerim öyle bir şeydir. Sarıldık mı sımsıkı sarılacağız. Çekip bizi cennete çıkartacak inşallah. Bu bataklıktan cennete çıkartacak. Öyle yerler varmış ki dünyada insan yürüdükçe Ayağı batıverilmiş ökçesine kadar. Kıpırlandıkça daha batar, daha fazla batarmış. Dizine kadar, beline kadar, efendim göğsüne kadar, boynuna kadar derken çamurun içinde kaybolur gidermiş bataklık. Kurtaramazmış yani. Çıkındıkça batarmış insan. İnsan yutan böyle kumsallardan filan bahsederler coğrafya kitapları. Hakikaten mevcut şeyler. E i̇şte öyle bir yerde bir bataktayız biz, bir ip atılmış bize. Tutulacağız, kurtulacağız. Veya kuyudayız, tutulacağız, çıkartılacağız. Kur'an-ı Kur Kerim o. Kur'an-ı Kerim'in yazısını öğreneceğiz, manasını öğreneceğiz, manasını kendi hayatımızda tatbik edeceğiz. İnşallah bu dünya bataklığından cennetin nimetlerine onun sayesinde ulaşacağız. Dikkat edilirse Kerim, bu hadis-i Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kendisine verilmiş, ezberlemiş demiyor. Ezberlemiş olduğu Kur'an suresini veya Kur'an ayetini demiyor kendisine ishane edilmiş verilmiş olan sure veya ayeti unutursa bundan büyük bir günah olmaz diyor. Demek ki Kur'an'ın Kerim'den ezberlediğimiz şey sure veya ayeti kerime Allah'ın büyük bir nimeti. İhsan olmuş, herkese nasip olmayan bir nimet. Biz kadirin kıymetini bilmeyip şey yaparsak bu büyük bir günah. Urdat aleyhi cennet ve raa nifan fi urde hazel hait. Salam aracılığıyla mevsil xeer <gülüyor> ve ne öğrenmene, ne öğrenme, ne bahihtem külleme, ne baketem kâfirah. Yine en esrâd yallah, rivayet bir olunmuş ki peygamber sallallahu aleyhi sallam Efendimiz buyuruyor bana cennet ve cehennem az evvel gösterildi. Bana cennet ve cehennem az önce gösterildi. Bir başka rivayette geçmiş ki ve ene usalli ben namaz kılıyorken demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle bir namaz kılıyor ki gözünden perdeler kalkıyor namaz müminin miracı Resulullah tabi onu en yüksek seviyede kılan bir zatım selam alay-i efendim meleği alada oraları keşf oluyor oraları görünüyor kendisine cennet ve cehennem bana gösterildi fi urdu hazel şu şu çitin ortasında gösterildi. Felan eve görmedim, kel ye müslihayi Bugün şu gördüğüm şeyler gibi hayır ve şer görmedim. Yani hem çok güzel şeyler gördüm, hem de çok korkunç şeyler gösterildi bugün bana. Zeler ama alemur. Eğer siz benim bildiklerimi bilseydiniz ey ümmetim. Ne dahi çıktım kelilen ve kesira. Çok az gülebilirdiniz, çok az gülerdiniz ve çok fazla ağlardınız. O ahiret alemini, o cennetin nimetlerini, o cehennemin tehlikelerini, o feci azapları, o cehenneme düşenlerin feryatlarını, o katranları, o dumanları, o efendim cehennemdeki azap vasıtalarını görseydiniz İnsanların ne sebeplerle oralara düştüğünü bilseydiniz o zaman gülemezdiniz. Ağzınızın tadı kaçardı. Çok az gülerdiniz ve çok fazla ağlardınız. Şu gafletinden insanoğlu gülüyor. Gafletinden dalıyor şeye, dünya hayatının zevkine. Ahiretin inceliklerini hiç nazar dikkate almıyor. Ahirette başına gelecekleri önceden düşünmüyor. Ondan sonra oradaki nedamet. Orada Hepsi diyecekler ki Ya Rabbi bana müsaade et tekrar geri döneyim. Senin istediğin gibi kul olayım. Kur'an-ı Kerim bildiriyor. Pişmanlık duyacaklar. O zaman ahirete, tek ahirette tekrar dünyaya gelip iyi insan olma arzusu ısrar edecekler. Bundan çıkan ders nedir? Oradaki pişmanlığın faydası yok. İnsan cehenneme düşmüş, oradaki pişmanlık insana bir şey kazandırmayacak. Ama buradaki pişmanlığın faydası var. Yani şu anda bir pişmanlık duyup da insan... Hakikaten nedamet duyup da yapmış olduğu günahlara, mazisine, mazisinde yaptığı kötülüklere pişmanlık duyup da şu anda tevbe ederse onun faydası var. Çünkü tevbe ve nedamet ve istiğfar Allahu Teala Hazretleri vaat ediyor. Resulullah bize ihbar ediyor, bildiriyor ki günahların affına sebeptir. <gülüyor> La kebireten al istiğfar istiğfar edip dururken Allah günah bırakmaz insanın üstünde. Affeder, affı mavfilet eder, kafur rahimdir. Buradaki pişmanlığın faydası var. Onun için iş işten geçmeden, fırsat elden kaçmadan, efendim, insan bu dünyadan öbür tarafa göçmeden, şurada hayatını incelemeli. Şimdiye kadar nasıl geçirmiş? Neler yapmış? Ahirete mi sermaye biriktirmiş? Efendim, dünyaya mı? Cennete yarar mı iş yapmış? Cehenneme yarar mı iş yapmış? Bunun hesabını yapıp Kendisi şöyle bir yekün çizgısı çekip ondan sonra pişmanlık duyacak bir ömür geçirdiyse zaten pişman olmamak mümkün değil yani. Bir insan ben tamam iyi geçirdim derse hata etmiş olur. Eski ümmetlerden birisi rivayete göre Beni İsrail'den ömrünü hep ibadetle geçirmiş. Çekilmiş bir dağın başına gece, gündüz, namaz, ibadet, oruç, tesbih, zikir böyle geçirmiş vaktini. Ondan sonra vefat etmiş. Vefa dediğince tabi biz bunları kendimiz bilemeyiz de kitaplardan Allah peygamberlerine bildirince biz de kitaplarda yazılanlardan okuyarak sizlere naklediyoruz. Allah-u Teala Hazretleri sormuş. Ey kulum sana amellerinin karşılığını mı vereyim yoksa lütfumun icabını mı yapayım sana? Yani ne istersin? Şu dünyada yaptığın ibadetlerin karşılığını mı vereyim yoksa lütfü kelimemden kendim ne takdir edersen onu mu vereyim? Oyununu bitmiş, hıkmık nasıl söylediyse artık eh amellerimin karşılığını ver ya Rabbi. Demiş. Bütün bütün ömrünü namazla tespih etkilen geçirdi ya. Zikirle, oruçla geçirdi. Onun üzerine getirin. Bunun yaptığı hayırları hakikaten hayır yapmış. Ömrünü ibadetle geçirmiş. Koymuşlar mizanın kefesine, terazinin bir tarafına. Ondan sonra Allah-u Teala Hazretleri buyurmuş ki getirin benim şu kuluma verdiğim bir göz nimetini getirin bakalım. Göz nimetini getirmişler. Efendim terazinin öbür tarafına koyunca o görmek nimeti bütün o ibadetlerden ağır basmış. Havada kalıvermiş yaptığı ibadetler. Yani manası ne bunun? Yani senin kıldığın namazlar, çektiğin tespitler, tuttuğun oruçlar sana verilmiş olan şu göz nimetinin karşılığı bile değil. Sen o kadar büyük nimetler içindesin ki nedir yani senin kıldığın namaz? Allah senin Nimetini veriyor, seni yaşatıyor, de, sen de biraz namaz kılıyorsun, tesbih çekiyorsun, filan. Yani sermaye ondan, ondan sonra bir de ona karşı ibadetten dolayı böbürlenmeye ne hakkı var? Bir gözsüz insana sormalı bakalım, o görmek için neler verir? Gözü olmayan bir insana. Tabii böyle bir, bir nimetten böyle ayağa kalkınca o zaman anlamış şeyini, hatasını. ama yarabbim, senin lütfundan başka kurtulacak çare yok, bizi kurtaracak çare yok diye lütfuna iltica etmiş allah Teala Hazretlerinin en yüksek kulu, sevgili Habibi, Resulümüz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa ve Efendimiz diyor ki, hiç kimse ameliyle cennete girmeyecek. Hiç kimse. Hiç kimse yaptığı amelle cennete girmeyecek. Şaşırıyor Ashab-ı Kiram. Sen de mi ya Resulallah diyorlar. Yani, sen içtik, sen